emin olun bu ümmetin mayası ehli sünnetle yoğuruldu biz bugün dimdik ayaktarsak ecdadımızın bu toprakları hem kanla hem de ehli sünnet itikadıyla yoğurduğu için oldu bakın unutmayın bu sözümü İslam'ın dinin Allah'ın bu dine yardım etmemize ihtiyacı yok Allah'ın bize ihtiyacı yok Allah'ın Halil ihtiyacı yok Allah'ın şuna buna şu kuruma ihtiyacı yok. Bizim bu dine hizmet etmeye ihtiyacımız var. Biz Allah'ın dinine hizmet edeceğiz ki Allah bizden razı olacak. Bizim bu dünyadaki tek gayemiz Allah'ın razı edebilmek. Yoksa kardeşim ben şöyle hizmet ettim böyle bir şey yaptım diye pazılarını gösteriyorsan sen ahirette helak olursun demektir. Bu hizmetlerin hepsi Allah'ın davasının hizmeti. Allah da istediğini bu dinen hizmetine alır. Sen buna şükretmek zorundasın. Hava atmanın anlamı yok. Bu dine bu dine bizim ihtiyacımız var. Allah'ın değil. Allah bizi kendi dinine hizmetkar eylesin. Amen. Rabbim bizim devletimizi, milletimizi, ümmeti Muhammed'i, topraklarımızı, camilerimizi, ordumuzu, polisimizi, askerimizi, jandarmamızı, istihbarat teşkilatımızı, Hakkı, hukuku tesis etmek için çalışan tüm hakim ve samcılarımızı muhafaza eylesin. Amin. Muzaffer eylesin. Amin. İçimize karışmış olan, bizdenmiş gibi görünmeye çalışanlardan Allah bizi korusun. Amin. Hazreti Süleyman zamanında, bak çok önemli bir şeydir bu. Bir serçe kuşu yerde duruyormuş. Gerçek hikayedir. Hazreti Süleyman hayvanlarla konuşabiliyordu biliyorsunuz değil mi? Yerde böyle bir kuş duruyormuş. Böyle sakallı, cübbeli bir adam gelirmiş, gelmiş gelmiş pat demiş, üstüne basmış, kanadı kırılmış. Hemen Hz. Süleyman'a mahkeme olmuşlar. İnanmayan varsa Kur'an'a baksın, hayvanlarla konuşabildiğine dair Nem'in suresi diye bir sure var. Ne demek Nem'in? Karınca demek. Karıncayla konuşuyor. Mahkeme de diyor ki Hz. Süleyman, ey kuş diyor ya, sen kanatlısın, neden pır diye uçup gitmedin? O gelirken kaçsaydın ya diyor. Ey Allah'ın nevisi diyor. Ben bunu böyle sakallı sarıklı görünce bu Müslümandır, merhametlidir. Bana basmaz zannettim diye kaçmadım da buğdayı yemeye devam ettim. Ne bileyim ben diyor. O zaman diyor kısas yapılsın. Adamın da diyor ki yok ay Allah'ın peygamberi. Bunun diyor sakalını kes sarığını çıkar. Başkası da aldanmasın benim için. Allah bizi içimizdekilerden muhafaza eylesin. Allah bu devlete İslam ahkamını, İslam ahkamıyla yaşamayı, İslam ahkamıyla yaşatılmayı tezzin olmayı bize nasip eylesin. Amin. Çok yakında hayır hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır, sakin. Ben seni anlıyorum. Ben senden ateşliyim. Şimdi buradan çıkıp Kudüs'e gidebilirim ben. Şimdi bakın. Dur. Şimdi bu tekbirler tabii çok güzel. Duygularımız büyük. İçimizden benim duygumu anlayamazsınız. Müdüs'ü planlıyorum yakın tarihte. Bir adım sonra Vatikan'da gözüm benim. Şimdi ben seni de anlıyorum ama burası ilim meclisi ya. İlim meclisi e bak adama kızdım burada dırdır yapıyor diye. Kızdım. Şimdi bunlara da kızacağım da işleri biliyorum işlerini ondan ses etmiyorum. Bunlar da bizden ama fırça atacağım sonra arabada. Şimdi bu edep yeri burası. Cami, ilim meclisi sessiz sakin olmakta. Kendimizi kontrol etmekte fayda var. Bir de belki aramıza biri karışır. Bundan nasıl olsa tekbir getirmeyi seviyor. Dur şuradan kalkayım bir ortalığı bir karıştırayım diyebilir mi? Denemişler mi vaktinde? Ben az önce ne anlatıyorum size? Ne anlatıyorum size? Aramızda bizdenmiş gibi görünüp de bizi Anladım demek istediğini. Böyle biri karışırsa bizim içimize. Biz buraya niye geldik? Allah rızası için geldik, değil mi? O yüzden duygularımıza hakim olacağız. Bu duygularımızı nereye saklıyoruz? Büyük fetihlere saklıyoruz. İnşallah Bakın ben size havaset anlatmıyorum. Çok büyük fetihler var önümüzde. Birini gördük Ayasofya. Şimdi Kudüs, Mefke, Medine. Oralar da işgal altında. Oraları da alacağız. En sonu bu iş Vatikan'a gidecek. İnşallah Müslümanlar güçleniyor. Şu an size anlatılanların çoğu şişirme. Müslüman ülkeler güçleniyor kafir ülkeler çöküşe geçtiler inanın bu lafıma İslam galip gelecek ve anlattığım her şeyi yaşayacaksınız ben belki bir gün ölüp gideceğim belki Kudüs'ün fethini göremeyeceğim Görürsek gideceğiz hep beraber İşte o zaman tekbirlerle gideceğiz nasıl Ayasofya'ya tekbirlerle girdik o sokakları ben o gün oradaydım fetih günü gibiydi fetih günü gibiydi Allah bize o günü nasip etsin eğer orada olmazsak eğer orada olmazsak Ruhumuza Allah müsaade etsin de o fetihlerde olalım. Ama o günler gelecek, bakarsın bir gün videoyu görürsün. Videoyu görürsün, ha bu herif söylemiş vaktinde dersin. Çünkü ben hadis-i şeriflerden söylüyorum. İslam galip gelecek. Duygumuzu, aşkımızı, ateşimizi İslam yolunda kullanacağız. Allah hepinizden razı olsun.